Organik tarımın çok yaygın bir şekilde yapıldığı, doğal su kaynakları bakımından da dünyanın sayılı adalarının arasında yer alan, Türkiye'nin gözbebeği Gökçeada bir süredir altın madeni riskiyle karşı karşıya. Altın araması için hazırlanan projenin çevresel etki değerlendirmesi süreci başladı. Biz bugün Gökçeada'nın karşı karşıya olduğu bu tehlikeyi konuşmak için Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile beraberiz. Hoş geldiniz Ünal Bey. Merhaba, Leyla Hanım'la tutulduk. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ünal Bey, süreç ne zaman başladı? Yani biz e, Dalları olarak e, bu süreci 4 Aralık 2017 e, tarihinde Çevre Şehircilik İl Yedirliğimiz'in duyurular sayfasında, internet sayfasında Gökşedal Altın ve Gümüş Madeni aranmasıyla alakalı çet e, uygunluk raporunun e, sürecinin başladığıyla alakalı ilanın ardından e, duyduk e, ve süreci bu şekilde başladı. E, ve arkasından da hemen harekete geçerek bu konuyla alakalı gerekli tedbirlerimizi almaya başladık. E, aslında bu e, çok tehlikeli bir e, durum ve e, hele Gökçeada gibi e, bir yer için fakat e, bilmeyen çok fazla kişi var. E, eğer altın arama izni çıkar ise... Gökçe adayı ve Gökçeada halkını hatta belki de tüm Türkiye'yi bekleyen tehlikeler, riskler neler? Neleri bir daha asla geri kazanmamak e, yoluyla kaybedeceğiz? Neler yok olacak? E şöyle aslında bununla alakalı e, çok söylenecek şey var. Ama e, çok kısaca e, Gökçeada'nın tamamını kaybedeceğiz. adayı kaybedeceğiz. E, bu belki çok iddialı bir söylem oldu ama maalesef e, durum bu. Çünkü bu konuyla alakalı olarak bu olaya çevresel e, faktörler itibariyle e, yaklaşabiliriz. Bunun yanında ekonomik e, yaşam itibariyle yaklaşabiliriz. E, çevresel faktörler açısından baktığımız zaman e, Gökçe'deyi çok uzun yıllardır Çevre Şehircilik Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı çok farklı noktalara taşıyabilmek adına aslında ciddi uğraş içerisindeler ve biz de bu konuyu kesinlikle destekliyoruz ve yerel yönetim olarak da bu noktada bir vizyon koyduk. Ortaya koyduğumuz vizyon şu, Gökçede'ye dair önümüzdeki yıllarda sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam ve aynı zamanda turizm yerinde tüketimi destekleyen tesislerin olduğu agro ve ekoturizm tesisleri. Şimdi 2015 yılında Çevre Çelicilik Bakanı'nın Balıkkesir, Çanakkale çevre düzeni planına bir bölü yüz günlük planları onayladı. Bu planların arkasından baktığımız zaman Gökşeda'da yerinde tüketimi destekleyen, tamamen ekolojik tarımı destekleyen, ekolojik tarımla birlikte üretilen ürünlerin tüketildiği, agro ve ekoturizm tesislerini kesinlikle onayladı ve bu yolda ilerlememiz noktasında e, bize bir yol haritası belirledi. Aynı şekilde ee, tarım Bakanlığı Türkiye genelinde 6 havzada organik tarım yapılması noktasında ciddi bir çalışma başlattı. Bu havzalardan bir tanesi de Gökçeada. Yani organik ada, Gökçeada sloganıyla adanın tamamını organik üretim yapan bir ada haline getirebilmekti ee, düşünce. Ve bu çalışmalar düşüncede kalmadı, fiiliyata bitildi. Sayın Vali Çanakkale Valisi Orhan Bey'in başkanlığında ilk da Çanakkale'de bundan 5-6 ay önce gerçekleştirildi. Tabii e, bunun yanında Gökçeada'nın vazgeçilmez bir oksijen kaynağı, vazgeçilmez e, su kaynakları, e, Gökçedir'in e, doğa sporları, su sporları, e, kaysör, vinsör, aynı şekilde e, sualtı milli parkının olması, e, Gökçedir'in e, birçok enleriyle, ama toprağın üzerindeki güzellikleri ile anılan bir yer var, e, olması gerekirken ve bu şekilde yaşayan nüfusla birlikte e, bir vizyon ortaya koymuşken e, şu an itibariyle e, çok trajikomik, e, altın ve gümüş madeni haranmayla alakalı bir chat uygunluk raporunun sürecinin başlamış olması tabii ki çok komik. E, yani bu, bu çevresel faktörler ve Gökçed'in ileriye dönük olarak kendisine koymuş olduğu vizyon. Ama bir de bunun yanında ekonomik boyutları var. Şöyle ki, Gökçel'de ciddi bir e, organik e, tarım e, potansiyeli olan bir yer. Burada çok ciddi firmalar var e, ve şu anda çok ciddi üretim yapıyorlar. Ve Türkiye'de de çok ciddi karşılıkları var. Şimdi bunların veya e, bunun yanında e, çok batik oteller... Ee, kesinlikle Gökşehir'de her şey dahil veya ultra her şey dahili kabul etmeyen e, gastronomisinden de faydalanmak adına e, gastronomi turizmi içine e, koyan turizm tesislerimiz var. Siz bu bütün yatırımları ve bütün ekonomiyi yok sayarak bir anda altın ve gümüşten bahsederseniz Gökşehir'deki ekonomik hayata da çok ciddi darbe vurmuş olursunuz. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Eğer bu altın arama e, raporunda olumlu izin çıkar ise evet. evet. Gökçeada'nın tarım arazileri yok olacak, su kaynakları evet. kirlenecek, hayvancılık evet. bitecek e, ve evet. turizm yok olacak. Yani e, sizin aslında en başta söylediğiniz o çok iddialı dediğiniz şey gerçekleşmiş olacak ve Gökçeada yok olacak. Evet. Bir var. de şöyle bir gerçek var ki Türkiye'nin 13 tane Yavaş şehrinden biri evet. Gökçeada. Evet. Muhtemelen bu izin, altın arama izni çıkarsa e, bu ünvanını da kaybetme olasılığı ortaya çıkıyor. Yani şöyle ki Leyla Hanım çok enteresan, e, çok önemli bir noktaya değindiniz. E, biz evet doğru Türkiye'de Seferihisar'dan sonra en kıdemli işte Sulaoğuk kentlerden bir tanesiyiz. Bu konuyla alakalı gerekli kriterleri yerine getirmiş. 2011 itibariyle tamamen e, bu unvanı almış bir ilçeyiz. Ve dünyada da Sitte Sulo tek adayız. Ee, ha, dünyada diyorsun? yavaş tabii, şehir tabii. olarak adlandıran tek ada. Tek, tek. Bu, bu çok tabii, önemli yani. bir şey. E, çok yani e, bu, Şimdi tabii Stresulov'un e, ilçemize ve Türkiye'de bulunan bütün kentlere turizm noktasındaki katkılar da bizim şahsımıza e, soruluyor. Yani bu konuyla alakalı olarak özetle şunu söylemek istiyorum. Turizme katkısı e, bu nitelik itibariyle değerlendirmiyoruz. Nitelik itibariyle evet. değerlendiriyoruz. Yani Sıkta slow olmasından kaynaklanan şu kadar turist geldi, önümüzdeki yıl bu kadar turist gelecek gibi bir iddiamız yok. Biz nitelik itibariyle, slow, slow food, hı hı. gastronomi, e, yerel ürünlerin kullanılması, desteklenmesi e, ve aynı zamanda bunun kültürle birleşmesi. Bu niteliği yakaladığımızda zaten onlar gelecekler, bize turistler gelecek ama işte bu profilde, bir turizm anlayışıyla bu profilde e, turistlerin gelmesi noktasında e, duruş sergileyebilmek önemli olan. Biraz önce konuyu açtığınız e, noktaya döndüğümüzde e, çok enteresan e, 12 Aralık 2017 tarihi e, itibariyle malumunuz e, Siteslov Merkezi İtalya'da evet. ve Genel Başkanı da Stefano Pisani. Sayın Pisani bize 12 Aralık 2017 tarihli bir mektup, bir metin gönderdi. Biz bunun hemen tercüme ettirdik. Ve şöyle bunun hepsini uzun uzadıya okuyarak çok zaman almak istemiyorum. Ama son iki paragrafı var. Müsaade ederseniz onu okuyayım. Lütfen. Şunu söylüyor. Ee, söz konusu madenin yapılması yani maden aranması ile alakalı iş ve işlemlerin yapılması kentin üyelik kriterlerini kaybetmesi anlamına geleceğinden Gökçedan'ın Sittasulov ünvanı sürdürmesi imkanı da ortadan kalkacaktır diyor. Evet. Ve onun altından şöyle devam ediyor. Bugüne kadar varlığından memnun olduğumuz Gökçedan'ın ünvanını korumaya devam etmesi için gereken hassasiyeti göstereceğiniz inancıyla iş devamını diliyorum diyor. Şimdi e, şöyle ki Leyla Hanım, Stasulov ünvanının bizden e, maden aramayla eşleştirilerek geri alınması demek, e, bugün itibariyle sadece Göçada'nın değil, ülkemizin, Türkiye'nin bir prestij kaybı demektir. Yani biz kentlerimizdeki e, doğal ve kültürel yapıyı koruyarak yarınlığa taşıyabilmek için, Sit kent sayımızı arttırabilmek adına uğraş ve mücadele etmemiz gerekirken bugün ülkemizdeki Sit ve Sulaw almış bir kentin maden odamayla e, örtüştürülerek bu ünvanın geri alınması gerçekten çok ciddi bir problem haline gelir ve prestij kaybı olur hem ülkemiz hem de evet. göç adamız açısından. Çok ciddi bir utanç kaynağı olur prestij kaybı ve çok ciddi bir utanç evet. kaynağı. Şimdi Ünal Bey kısa bir müzik arası verelim. Ardından tekrar A devam edeceğiz sohbetimize. Always feeling tired. Smile. 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da NASA Dekolojik Yaşam Programı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökçe Adının karşı karşıya kaldığı tehlikeyi Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile konuşuyoruz. Ünal Bey, e, bu altın aramasının olumlu ya da olumsuz sonuçlanması, yani karar ne zaman çıkacak? Yani şimdi tabii sürekli uygunluk raporuyla alakalı çevre şehrin Başlattıktan sonra ilgili sanıyorum yanlış hatırlanıyorsam 12 tane kurum var. Bunların içerisinde Gökçe'de Belediyesi de dahil. Bu konuyla alakalı uygunluk görüş yasa yazacak ve bu yasa gereği e, 30 gün içerisinde ilgili kurumlar menfi veya pet anlamda cevabı yazılarını çevre il müdürlüğüne gönderilecek. Evet. Daha sonra bu kurum görüşleri tamamlandıktan sonra set e, komisyonu toplanarak ilgili kararı verecek. Yani önümüzde e, muhtemelen işte bir buçuk iki ay gibi. Çok bir kısa bir var. süre var aslında. E, evet. Peki yerel yönetim olarak yani Gökçeada Belediyesi olarak e, bu konuyla ilgili e, ne gibi bir yol haritası çizildi? E, nasıl bir kamuoyu çalışması yapılacak? Öncelikle tabii biz e, şöyle e, yani ee, bu çeşit uygunluk raporu ile alakalı olarak bu komisyona bildireceğimiz e, görüş yazımızla alakalı e, başlamamız gerekiyor. Öncelikle bu üzerimize düşen görevi yapacağız. Ben e, Gökçede Belediye Başkanı olarak e, bütün teknik arkadaşlara gerekli talimatımı verdim. Bu konuyla alakalı e, ayrıntılı bir rapor niteliğinde gerekçelerimizi de ifade ederek bu altın ve gümüş madeni arama çalışmalarının Gökçeli'de uygun olmadığına dair bir görüş yazımızı hazırlayarak en geç pazartesi günü Çevre Çalışı olacak şekilde ilerleyeceğiz. Arkasından e, tabii kamuoyunu oluşturabilmek adına e, biz e, Salı Yeni Çanakkale'de e, Gökçeli'de bulunan bütün STK'lar, mahalle muhtarlarımız, belediye meşgilerimiz birlikte bir basın açıklaması yaptık. E, basın açıklamasının ardından da ee, yine Gökçedalılarla birlikte orada e, toplantıda bu işin sağlıklı yürütebilmesi yani altın ve gümüş maden aramacılığının Gökçedalara vereceği zararları sağlıklı bir şekilde kamuoyuna ve yetkililere iletebilmek adına alt komisyonlar kurduk. Bu alt komisyonlarda e, yürütme ve idari, hukuk komisyonu, eğitim ve bilinçlendirme, basın yayında diğer komisyonu olmak üzere 4 komisyon. Bu komisyonda gönüllü olarak görev alan arkadaşlarımız kendi içerisindeki toplantıları ve iletişim ağını kurdular ve e, bizim maksadımız sonuç olarak e, hiçbir şekilde bu işi sınıflandırmadan, kutuplaştırmadan gökçelerinin e, maden ve gümüş e, yani altın ve gümüş madeni arama noktasında getireceği riskleri ve tehlikeleri hem kamuoyuna hem de yapıcılığına Sağlıklı bir şekilde iletip bunun önüne geçmek. Ee, ve bu konuyla da alakalı gerekli e, çalışmalarımız başladı. E, komisyonlarımız çalışıyor. Tabi kökçü yaşayan insanlarımızı bu konuyla alakalı gerekli eğitimi bilinçlendirme sürecimiz başlayacak. Sizin gibi kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız e, yayın organlarında bize bu şekilde şanslanırlarsa bu imkanı değerlendirerek bu riskleri anlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda hukukçularımız bu işi yargı yoluyla e, organik bir bölgede e, böyle bir çalışmanın yapılmasının uç içi olmadığını e, düşünerek e, bir e, yargı yoluna gidilecek. E, bir de bunun başında e, bu işleri koordine edecek bir yürütme ve idari e, komisyonlar kurdu. bunlarla Bunların e, bu komisyonların bu aşamadan sonra ciddi çalışmalarıyla bu işi gündemde tutarak ee, insanları bilinçlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek, yetkilileri bilgilendirmek ve bu tehlikeli süreci bir an önce e, kıymetli yetkililerimizin ağzından evet artık ülkelerde böyle göreceğiz, Yok altın ve gümüş maden arama işi sonuçlandırılmıştır deyince kadar biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet. E, bu çalışmalarla ilgili detaylı bilgiyi e, belediyenizin web sayfasından sürekli duyuracaksınız ve biz oradan evet, takip edebiliyor olacağız. Bunlarla alakalı gerek kendi sosyal medya hesabımda şahsıma ait sosyal medya hesaplarımda e, bu belediyenin internet sayfasından en gerekli ilanları ve duyuruları sık sık yaparak e, bu konuda bütün kamuoyunu, vatandaşlarımızı bilinçlendireceğiz. E, bunun yanında yani Keş Orta Gökşehir'deki maden aramacılığıyla alakalı bunun yapılmaması noktasında bir imza kampanyası başlamıştı. Hı hı. Şu anda en son takip ettiğim kadarıyla 15 bin üzerine çıktık ve bütün kamuoyunda Herkesin, herkesin bu konuda Gökçede'ye destek almış mı? O zaman sadece Gökçe'de halkının değil Gökçede'de yaşamayan halkın da Change.org'dan bu imza evet. kampanyasına katılıp bu imza kampanyasını duyurması bu direniş evet. için çok önemli. E, Tabii çok memnun oluruz. E, çok sevkalade güzel olur. E, ve bu konuda herkese de e, minnet duygularımızı iletiriz. Ünal Bey çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için ve bu güzel bilgileri verdiğiniz için umarım yaklaşık iki ay kadar sonra sizinle Gökçe Adayı kurtardık diye de tekrar bir program yapabiliriz. Umut ediyorum, umuyorum. Yani inşallah öyle olur ve yani ben de kesinlikle bu konuda. Yetkililerin bu işi vehmetinin önemini anlayacaklardır ve bizim ve Gökçada'nın yanında olacaklardır diye düşünüyorum. Bu konuyla da alakalı kesinlikle pozitif düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler Gökçeada direniyor. Gökçeada'nın direnişine biz de destek oluyoruz. Lütfen change.org'a girip imza kampanyasına katılın. İmza kampanyasını duyurun. E, ve Gökçeada'nın yok olmaması için altın madenine karşı direnişini destekleyin. Diren Gökçeada. Tohumda NASA'da ekolojik yaşam programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.